Merhabalar, ben Kerem Doğan. Ben de Didem Gürsap, Kamusla Güreş başladı. Açık Radyo 94.9'dayız. Değil mi efendim? Yaz, bahar, kelebek. Kelebek. <gülüyor> Geçen hafta kelebekten bahsettik biraz. Devam Onun edeceğiz. öncesinde Kamusla Güreş, gmail, twitter, instagram adreslerimizi hatırlatalım. Es zamanlı olarak twitter'da pek çok resim ve bilgi paylaşıyoruz. Evet. Böylece dikkatinize evet. Efendim bugünkü programımızın destekçisi Ahmet Okan'a teşekkür ediyoruz. Sağ olsun var olsun kendilerine. Böylece de. başlıyoruz. Kelebeğin ömrüyle ilgili konuşuyorduk en son Kerem Biyolojiden sanki. Biyolojiden bahsettik ama geçen hafta biraz bahsedelim. Geçen hafta biraz sözcüklerden bahsettik. Kelebeğden işte TDK'den. Etemolojisinden girdik. Vardığımız Simgeden. kelimeler vardı değil mi? Ne vardı mesela? Zarafet vardı. İşte ömür aklımıza geliyor tabii. Çünkü ömürle ilgili bir şehir efsanesi dönüyor. Gerçi yine kısa ömrü ama evet. diğer hayvanlara nazaran. Ama söylendiği e, kadar kısa e, değil. E, değişik değişik türlerde. hafiflik de. geliyor aklımıza. Değişim. Değişim başkalaşım geliyor. Başkalaşımına da değineceğiz. Çünkü gerçekten kelebeğin hani yaşam evveleri... E, her anı Çoklo. çok ilginç. Bir tek kelebek yok yani. <gülüyor> evet bir tek kelebek En son kelebek var aslında. Şu şeye bir açıklık getirelim o zaman işte sadece bir gün mü yaşıyorlar. Ben işte bu biyoloji ile ilgili notlara bakarken biraz internetten yararlandım. Bilim ve Teknik Dergisi'nin Mayıs 2011 sayısında vardı bilgiler. Orada bir başlık altında incelemişler. İşte ergin kelebekler yumurta, tırtıl ve koza evrelerini geçtikten sonra kozadan çıkıp uçuyorlar. Baharda uçmaya başlayan kelebeklerin ömrü türden türe değişir hı hı. diyor. İşte bazıları birkaç gün yaşarken bu bahsedilenler genelde halk dilinde bahsedilenler onlar galiba. Ama örneğin tropikal bölgelerde yaşayanlar aylarca uçabilirlermiş. Ee, kışı da ağaç kovuklarında ya da başka sığınaklarda atlatabilirlermiş. Evet. Sen de de bir... Bende de şey var aslında hani En kısa ömürlüsünün gene bir haftaya Yakın yaşadığı e, Ve en uzun ömürlüsünün de 110 gün yaşadığı Yani hmm. neredeyse 4 ay evet, Gibi 4 bir süre ay. yaşıyor görünüyor. Tropikal bölgelerde daha demek Uzun ömürlüler e, Göç hikayeleri var ilginç olarak Bazı türler göç ediyor Özellikle bir örnek vermiş kral kelebekleri Diye bir türü e, Ta Kanada'dan efendim Ya da Amerika'nın kuzey bölgesinden Başlıyorlar evet. Meksika'nın Oyamel ormanlarına doğru gidiyorlar. Ve bu kat ettikleri yol aşağı yukarı 5000 kilometre diyor kaynakta ama sendeki kaynakta ben biraz 3000 farklı. Diyor. 3000 üç de, 3000 diyor. Ben Ortada buluşalım. <gülüyor> Şimdi biz Kerem'le baktık da hatta fakat tabii Kanada'nın kuzeyi mi güneyi mi Meksika'nın kuzeyi olduğu kesin ama böyle ben de haritalarda evet. vardı. Ben yine mikrofonu vurmaya başladım. <gülüyor> şey, <gülüyor> Benim kaynak bu Julia Rothman'ın Doğan'ın Anatomisi kitabı... Ee, Sonuçta e, kral kelebekleriyle ilgili evet bende de şey diyor aynı kuşlar gibi diyor e, kışın kuzeyden güneye e, yazında güneyden kuzeye doğru göç ediyorlarmış. Başka evet, var o isen... hafiflikte o ağırlıkta bir hayvanın binlerce kilometre uçması tabii hani birçok şeyden de etkilenirler muhtemelen rüzgarlar vesaire ama. İlginç bir göç yolu Ama Keremcim şöyle bir şey var Şimdi bunlar ne kadar uzun ömürlü de olsalar Aslında Bir tek kelebek o yolculuğa Başlayıp bitirmiyormuş hmm. Bu arada yaklaşık dört neslin Döndüğü Yazıyor hmm, benim doğru. elimdeki Kaynakta doğru. Bu o şekilde geçiyormuş Güzel yani. bir ayrıntı oldu Soğuk kanlı hayvanlar bir yandan... Dur oraya gelmeden ben madem sen bu kral kelebeklerini açtın... ...onunla ilgili bu doğanın anatomisinden birkaç eklemede bulunayım. İşte her seferinde yeni bir neslin göçtüğü bilgisi. Onun dışında bu hayvanlar kardiyak glikozite içerdikleri için... ...yani bu bir tür zehir oluyor. Hmm. O yüzden kuşlar ve diğer hayvanlar için zehirli kelebekler... ...aynı zamanda çok böyle parlak renkleri olduğu için de... Bazı hayvanlar yaklaşmıyorlar. Hmm. Ee, başka bir şey bir de güneş ışınlarına göre yol buldukları bilgisi var. Hatta ha, Bende de var o bilgi. Ha. O soğukkanlı olmaları onunla ilintili. İşte ha, soğukkanlı söyle. hayvanlardır deniliyor. E, dergide e, vücut ısılarını kendileri düzenleyemiyorlar. Yani, yani ısınmaları dışa bağımlıdır. E, çoğu kelebek sabahları yeterince ısınıp uçabilmek için ya güneşe yöneliyorlar ya da güneşte ısınmış taşların üstüne konup ısı alıyorlar. Hmm. Sen de tamamen bakalım. Burada için. evet yol bulmaları ile ilgili daha çok bu kral kelebeklerin ee, bir de bir takım e, ışınları da, enfraruş ışınları da e, algılıyorlarmış. Hı -hı. O yüzden hava çok kapalı ya da bulutlu olduğunda güneş görmediklerinde de ...algıladıkları için... ...yollarına devam edebiliyorlarmış... ...ya olağanüstü bir şey... ...ben de gene Julia Rotman'ın Doğan ın Anatomisi'nden... ...Ottu yayınlarından basılmış bu arada... ...onun içinde de çok güzel çizimler var... ...zaten kendi coğrafyalarında... ...gezerek... ...orada gördükleri bitki ve hayvanları... ...çizerek bilgi vermişler... ...bu yapıda bir kitap... Orada farklı kelebek ailelerinden bahsediliyor. Mesela kırlangıç kuyruklular denilen bir tür var. E, Papilionia dae diye geçiyor. Hmm. Fırça ayaklılar var. E, onlar da e, ninfeli dae diye geçiyor. Hem benim aklıma hemen nymphler geldi. Bu böyle mitlerdeki köyler. Küçük e, periler vardır ya hı hı. hep su kenarlarında uçan ve kocaman güzel kanatları vardır. E, hep benzer bu latince kökler. E, beyaz ve sarılar denilen bir peridae ailesi var. Tül kanatlılar var. E, i̇ncil'i kanatlılar var. Yani türlerin isimleri bile <gülüyor> çok hoş. E, evet e, başka e, zıp zıplar denilen bir tür var. Allah Allah <gülüyor> Evet bunlar biraz daha minik hayvanlar Gövdeleri daha tombul kanatları daha küçük gibi Efendim e, Kelebeğin anatomisi ne yer vermiş kitap e, Twitter'da görselini vereceğiz e, ilgilenenler bakabilirler Başka başkalaşım başlığı altında daha da ayrıntılı bilgiler vereceğiz ama sonuçta tırtıldan kelebeğe gidişte farklı türler farklı evreler geçiriyorlar gerek gün olarak gerek renk olarak onlarla ilgili de çizimler var onları da Twitter'dan paylaşacağız. Yani hepsi aynı siyah tırtıl sonra yeşil oluyorlar sonra gibi bir şey değil hepsi bambaşka yaşamlar yaşıyorlar. Başka? Ee, yaşam evrelerinden bahsederim o zaman hani hazır yeri değil buyrun, mi? Buyurun başlayalım. İşte dört farklı e, yaşam evresi var ve birbirine benzemeyen, asla benzemeyen evrelerden oluşuyor. Bunlar işte yumurta, tırtıl, koza ve kelebek. E, yani birinci programda da e, bu kelime tırtıldan, da. kozadan e, kelime olarak e, anlamları üzerine baktık. Nereden geldiğine biraz baktık. Hayatına bir yumurta olarak başlıyor, e, dişi kelebeğin uygun bir bitki üzerinde bıraktığı yumurta ortalama üçle on beş günlük bir gelişme süresi sonrası çatlamaya başlıyor. Bazı türler kışı yumurta olarak bile geçirebilirler, diyor hmm. e, dergide. E, yumurtadan hayli aç bir tırtıl çıkıyor, bu ilginç hmm, ve evet. yumurta kabuğunu yemeye başlıyor. Habire. E, sonra bulunduğu bitkinin yaprakları ile beslenmeye devam ediyor. Tırtıl evresinde cinsiyetleri yok kelebeklerin. Bu da ilginç. Hı. E, tırtıl koza yapmadan önce kendisini sert bir zemini, örneğin bir dal, dal parçasına sabitleyerek yavaşça eski derisinin içinden sırlıyor. E, bu aşamada türüne bağlı olarak e, ya toprak altında ya da bir bitkinin dalına tutunup sarkarak koza oluşturuluyor. Evet. E ...tabii koza evresi var bir de... kozadayken kelebeğin tüm vücut yapısı... ...tamamen değişmeye başlıyor... ...işte kanatlar oluşuyor... E, ...öndeki gerçek ayakları uzamaya başlıyor... E, ...koza aşaması tamamlandığında... ...artık kanatları ve cinsiyetleri olan... ...kelebek de oluşmuş oluyor... Evet ya. ...yani kabaca böyle bir şey var... Ee, evrimi evri, evri, evri sanki mi? evrimini hani dünyadaki evrim milyonlarca yıl içinde gerçekleşmiş ya kelebek tek bir hayvan üzerinde e, böyle bu görülen hani vardığımız kelimelerden başkadaşım kelebek de o kadar gözümüze gözümüze sokuluyor ki her anda ...gerçekten incelemeye kalktığım zaman e, büyüledi beni. Evet, çok etkileyici. Zaten çok da kullanılmış sanatta. E, bende de... E, Chicago Üniversitesi Doğa Tarihi... E, ...bölümünce... E, ...oluşturulmuş bir büyük doğa ansiklopedisi var. Bayağı eski bir ansiklopedi aslında. O yüzden bazı bilgileri... E, ...güncellemek gerekiyor ama... Bu, ...bu vereceğimiz değişmez bir bilgi. E, senin söylediklerine... ...birkaç ekleme yapabilirim. O sadece... Özel bir tür dişi sekop, sekropya e, kelebeğinden yola çıkarak bir e, açıklama yapmış... Şimdi burada şey var mesela bu larva çıkıyor ya yumurtadan Aha, sonra. Kurtçuk. Mesela onun evet kurtçuk ya yani larva da sözcüklerimizden biri. Altı kısa ayağı ve bir de yalancı ayakları varmış yürümesi evet, için. Evet. Hatta ilk programda demiştik ben hiç caterpillar aracının tırtılla bağlantısını yürüme şeklini düşünmemiştim. O yüzden caterpillar sözcüğünü de öne çıkartalım. Sonra bu derilerinde tırtılların hep böyle çizilirler ya böyle küçük çıkıntılar var dışarıya doğru... Hı hı. E, ...tüberkül deniyormuş onlara... Hı. E, ...zaten tüberkül... ...çıkıntı yumru anlamına geliyormuş... ...ve her türlü şey için kullanıyor... ...yani dişimizde böyle... ...dişimizin üstünde çıkıntılar vardır ya... ...özellikle azı dişinde daha belirgindir... ...mesela ona da tüberkül deniyor... Hı. ...o tüberkül sözcüğü de ilgimi çekti... ...tüberküle e, bakalım... ...evet e, tüberkül... ...sonra... E, ...bu işte tırtıl büyüyor falan... ...deri değiştiriyor... Burada da şu ilgimi çekti. Şimdi mesela bu sekropya denilen şeyde, kelebekte önce donuk portakal rengi oluyor, sonra sarı oluyor, sonra yeşil oluyor, hmm. sürekli renk değişiyor. 8 santim gibi olduğunda da yemeği kesip ipek kozaya örmeye başlıyor. Senin söylediğin evrelerden bir tanesi. Burada larva ve koza sözcüklerini öne çıkartabiliriz. İçinde pupa gelişir diyor. Pupa bir sözcük. Yani hepsi kelebek aslında. <gülüyor> çok çok yüzlü bir hayvan. Ee, bir de kozadan çıktığı zaman böyle kanatları ıslak ve buruşuk oluyormuş. <gülüyor> Bazı türler bir sıvı salarak onu kurutuyorlarmış ya da işte o Kısa süre içerisinde kuruyor. Ee, böyle çok güzel adlar yani. O zaman bir şarkı arası verelim. Verelim mi? Geldi şarkı Geldi. zaman. Pink Doğru. Martin'den gelsin. Butterfly Song. Evet. Butterfly Dance across the sky to me Come and spend some time with me I promise not to pin you down or even frown If you have to fly away into someone else's dream Come and spend some time with me Linger just a little while Butterfly style for you flitter away I used to think the butterflies were meant for catching Till the time I caught one in my net took it home and tried to make it happy but the very next day the, very next, day, the next day it was dead <laughs> butterfly i bear Where I'd found it flying so free After that I learned my lesson If you love a butterfly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 Güzel hafta başı şarkısı oldu. Butterfly Song, Pink Martini'den 94.9 Açık Radyo'da Kamusla Güreş adlı programımıza devam ederken dinlemedim size. ...lafı veriyorum. Buyurunuz. Buyurunuz. Efendim sözü aldım. Ee, Julia Rotman'ın ...Doğan'ın anatomisinden bahsediyorduk. Ee, oradan birkaç... ...bilgi daha kaldı söylemediğimiz... ...eklemiş olayım. Birkaç ee, değildir o vardır vardır. Var. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi efendim... E, ...ne kalmış? Mesela e, değişik bir takım... E, ...türlerin çizimleri var... E, ...kitapta böyle çok şık türleri... ...seçmiş Rotman. Bak böyle bazen söz veriyoruz... ...veriyoruz, yapmıyoruz... Ayıp oluyor. Neyi yapmadık Şimdi ya? Şimdi bu çizimleri Benim... şey yapalım değil mi? Koyacağız tabii Koyacağım. canım. Ben hepsini telefonuma yükledim. Ben de tüberküle yükledim. bakacağım dedim. Bazen unutuyorum. Bak tamam. E, çizimler e, çok güzel kelebeklerin çizimleri e, Twitter adresimizden e, görebilirsiniz. E, bir de kitap kelebekle güvenin ayrımını yapmış. E, şöyle kelebek gündüz aktif bir böcek. E, güve gece Kelebek eşleşmek için görme organını kullanıyor. Güve koku duyu organını kullanıyor. Hmm. Kelebeğin duyma yetisi yok. Güvenin kulakları var. Hmm. Kulaklı böcek. Kelebek ısınmak için gün ışığını kullanıyor. Senin demin de bahsettiğin kayaların üstünde durarak evet. ya da işte güneşli yerlerde. Özellikle uçmak için ısınmaları gerekiyor. Yani soğuk kanlı hayvanlar bayağı bir... ...meşakkatli bir süreç o anladım kadarıyla... ...her türden türe değişir muhtemelen ama... ...evet değil mi? Hı -hı. Ama güve ısınmak için uçuyor... Hı -hı. Ee, ...ve kelebek... E, ...asılı duran krizalitler yapıyor... E, ...güve... ...koza örüyor gibi bir farklılık var. Aslında duyargalarında da bir farklılık var ama bu hepsi için geçerli değilmiş. Yani güveninkiler genellikle daha tüylü tüylü duyargalar. Kelebeğin hmm. öyle değil ama farklı örneklerde olduğu için e, o kadar derine girmiyoruz. Bir dönem hakikaten belaydi yani güveler değil mi? Artık eskisi kadar rastlanmıyor ama. Ya evet aslında sinekler de öyle. Hem artısı hmm. hem eksisi var. Biz o kadar çok böcek öldürücü ve ilaç kullanıyoruz ki eskiden bu kadar çok değillerdi hmm. ve doğayı da bu daha çok yok etmemiştik herhalde şehirlerde. Hmm. Her zaman biraz daha böceklerle işli dışlıydık. E bir de şimdi yakıtların değişmesiyle birlikte işte doğalgazın hayata girmesiyle birlikte bu kışlık ...yorgan vesaire hani kullanımı... ...eskiye göre azaldı epey... ...çünkü insanlar kış yazı, yazın o böyle... ...kalın kalın, yünlü yünlü... ...yorganlığı hmm, dolaplara falan sıkıştırıyorlardı... ...ama yün kazaklarımız hala var... ...atkılarımız, evet. berelerimiz falan... ...var ama bu sene giyinebildik... ...banacığım hiç doğru dürüst kış yapmadı ki... ...yapmadı işte... ...yani doğayı mahvettiğimiz için öyleyken böyle efendim. Sağ olsun insanoğlu <gülüyor> hep beraber. <gülüyor> Bazen sağ olmasalar ne olurdu diye düşündüğüm oluyor. Böyle sırf hayvanlarla, bitkilerle bir dünya ee, neyse. İyi olurdu konuyu herhalde. Dağıtmadan <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Devam konuyu dağıtmadan konuyu dağıtmadan güvelere pardon efendim? kelebeklere dönelim. <gülüyor> Şimdi bir Kaynak daha var elimizde. James Gould ve Carol Grant Gould'un Hayvan Zihni diye bir kitabı TÜBİTAK yayınlarından basılmış. Eski TÜBİTAK'ın TÜBİTAK olduğu dönemlerden bahsediyorum. Evet. Efendim burada gece kelebekleri Saatlaşma yani güveler. Sağlaşma var. var evet. Gece kelebeklerinde dişi ve erkeğin çiftleşme aracı olarak kokunun nasıl kullanıldığına dair bir bilgi var. Erkekler kur yaparken karınlarından uzanan fırçaya benzeyen tüylerden bir feromon yayıyorlar. Hatta feromon sözcüğünü bile kullanabiliriz diye düşündüm. Hmm. Çünkü çok bu hayvanlara özgü bir şey. Ne demek feromon? Aynı türün üyeleri arasında sosyal ilişkiler düzenleyen kimyasal madde. Hmm. Aslında hani basitçe koku deyip de geçilebilir ama bu kadar spesifik bir e, özellik. E, çiftleşmeye hazır olan dişi de erkekten gelen bu kokuyu duyduğu zaman erkeğin yanına... ...konuyor ve çiftleşmeye izin veriyor... ...böyle bir bağlantı kuruyorlar... Malzap. ...bu feromon sözcüğü Yunanca... ...hormon taşıyan... E, ...anlamında bir kökten geliyor... Hmm. E, ...bahçe ve tarlalarda... ...kullanılan böcek kapanlarında... ...bu feromon kokuları... ...kullanılarak erkek böcekler... E, ...dişi böcekler... ...kapana çekiliyorlar... Hmm. ...ondan sonra... E, ...bu da böyle değişik bir bilgi... ...sonra e, bizim... E, radyomuzun bu yayın dönemi yeni programcılarından e, Benan Kapucu e, sevgili arkadaşım da olur sevgilerimi yolluyorum. Hayırlı olsun bu arada programı. Evet programın. Selam ismi, olsun efendim buradan. E, Güreşten e, Botani Topyaya selam. E, İlk programında bir Alman sanatçıdan bahsetti. Maria Sibilla Merian. <Gülüyor> Hemen ilgimi çekti. Çünkü kelebek çizimleri de yapan bir hanımmış. Hemen dedim ki Benancım bana bilgi varsa yollayabilir misin? Bu 17. 18. yüzyılda yaşamış bir kadın araştırmacı, bilimsel ilüstratör diyebiliriz. Böceklerin özellikle bu metamorfoz dönemleriyle çok ilgileniyor. Nitekim biz de onunla çok ilgilenmiştik. Ve o dönemle ilgili yaptığı gözlemlerde bu yumurtadan larvaya, larvadan pupaya, oradan yetişkinliğe geçiş dönemiyle ilgili çizimleri var. Bunları içeren üç ciltlik resimli bir e, kitap yayınlamış. 186 böcek türünün yaşam döngüsünü tanımlamış. Hmm. E, Baya önemli bir bilgi bu. Çünkü bugün bile kelebek ve güve sınıflandırmalarında geçerli e, Merya'nın. Hmm. Yaptıkları. Evet yaptıkları. Bu ilginç bir bilgi. Şimdi e, bununla ilgili bazı görselleri de e, paylaşacağız Twitter'dan. Onu söyleyelim. Bir şey kaldı mı acaba bilim? Biyoloji ile ilgili elimizde. Mutlakağı kalmıştır efendim yani. Ama hayır bizim elimizde yani. E, sanata geçmeden evvel ben çok kısa bir deniz gezginin hayvan mitoslarında selden basılmış. E, iki bilgi var. E, burada Samoalı bir halkın inançına göre e, Tanrı bir kelebekmiş. O yüzden kelebek yakalayan insanların çarpılacağı inancı varmış bu Samoalı kutlarında. E, gruplarda, Peki, öyle çarpıldıkları yok diyormuşum. <gülüyor> Aa, tabii Kerefek canım Bu nasıl bir şeydir koleksiyonerlik hatta bir kitap da vardı değil mi ya? Şey, evet, evet John Falls'un koleksiyoncu. Da Çok ilginç. da güzel bir filmi vardır onun. Terence Stamp'in oynadığı ben onu izlememiştim. Ay çok güzel. Kesin izlemelisin Kerem. Tamam. Sevgili dinleyiciler yani bayağı eski bir film ama bence e, kuvveti gücü e, hala devam ediyor. <Gülüyor> William Wyler'da evet yazmışım yönetmeninde çok güzel. E, bir inanç daha var e, bu hayvan mitoslarında. O da Mandegusu Adası'nda e, epilepsi hastalarının e, bu kriz sırasındaki hareketlerini kelebeğin hareketlerine benzetiyorlarmış bunun üzerine söylenmiş şeyler var hmm. çırpınma var ya böyle evet. O da çok hayli, ilginç bir şey efendim Böyle Edebiyatta sanata da bakalım. Meşhur kelebek filmi var değil mi bir yandan? Kimdi yazarı hatırlayamadım Aa, şunu. Henri Charire'nin kelebek adlı romanı zaten bir öz yaşam öyküsü. Kendisinin haksız yere bir hapse atılma olayı üzerine. Evet hatta meşhur filmi var işte Steve McQueen ile Dustin Hoffman'ın. Evet. Bir dönem bu TRT'den sonra özel televizyonlar hayata girmeye başlayınca... Kelebek filmi yani belki iki günde, üç günde bir sürekli tekrar edilip iz izletiliyordu insanlara. Biz Ş de her karesini artık ezberledik sayılır. Bir de Esaretin Bedeli, bir de Kelebekmen. Hayli Doğru, kelebek. vakıfım filmi. Ben de televizyonda izledim ama artık hiç oynamıyor sanki. Ben artık televizyon evet. pek izlemiyorum. Ben de izlemiyorum. Yani. <gülüyor> <gülüyor> Doğru kelebekli film, şey, kelebek etkisi var. Ee, ...özellikle gençlerin bir dönem... ...çok e, takip ettikleri... ...bir de kelebek etkisi diye bir ifade var... ...evet değil mi? Kelebeğin herhangi bir yerde... ...diyanın herhangi bir yerde... ...kanatlarını çırpmasıyla... ...oluşan bir... E, ...şey diyeyim, etki böyle... E... ...dalga etkisi gibi evet. büyüyerek... ...devam eden bir etkiden bahsediliyor... ...bunun fiziksel olarak bir açıklaması var ama şimdi... Yanlış bilgilenmeyelim. Evet, hakim Hı -hı. değiliz ama çok kullanılan bir ifade. Ee, son zamanlarda bizim yüzümüzü güldüren Sundance Film Festivali'nde birincilik ödülü alan Tolga Karaceli'nin Tolga Karaçelik'te sevgili bir e, öğrencimizle, evet. ben öğrenebilirsin <gülüyor> Kelebekler filmi, çok da sevmiştim filmi. Galiba Çanakkale civarında geçiyor. Orada evet. bir dönem işte kelebe kelebeklerin baskın olarak bir, senede bir gün herhalde böyle bir. Ee, bir beraber üreme dönemleri galiba. Onu, onu çok güzel bir çekimler Hepsi gelip ben... orada ölüyorlar sonra. Evet. Ee, öyle bir sahne var filmde. Evet. Ya Puccini'nin Modern Butterfly operasından zaten geçen programda uh, Arya çaldık. Onu anımsayabiliriz. Keza David Cronenberg'in Anne Butterfly diye Jeremy Irons'ın oynadığı çok Güzel bir filmi vardır. Ee, bir de resim sanatında e, son olarak söyleyip ne anlama geldiğini programı bitirebiliriz. Ruh, ölüm, e, diriliş e, anlamına geliyor. Aynı hı hı. zamanda e, saki'nin e, bir e, sembolü. E, çünkü zaten Saiki ruh anlamına geliyor. Hı hı. E, onu da sembolize ediyor. Bununla ilgili bazı resimler var paylaşırız. Bu hafifliği, zarafeti, işte ruhu. Birçok kültürde de simgesi olarak belirtiyor dediğin doğru sanki Evet kozanın içinden çıkışı dirilişe dair e, çağrışımlar yaratıyor. böyle efendim, kelebekler böyle efendim. <gülüyor> kelebekler filmi, filmini izlesinler dinleyicilerimiz. Biz, ben çok beğendim. Evet ben de çok, çok da beğendim. Güldüm. <gülüyor> çok beğendim. Eğlenceli Hatta... filmdi. Hatta... Ee, Direkt kendim dinlemedim ama Tolga Karaçelik bir söyleşi de şey demiş hani filmin içeriğiyle ilgili ne söylersiniz neye dayanıyor falan bunlar konuşulurken. Hani çok da şey etmemek lazım demiş. Aynen doğru. Tam da gerçekten öyle de bir şey var. Evet, siz de bu hafta çok da şey etmeyin sevgili dinleyenlerimiz diyerek haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşça kalın. İyi haftalar.